Ee, önce istihazeden başlayalım. Kısa bir şekilde istihazenin manasını alalım. Ardından Besmele ve Fatiha suresinin diğer yedi ayeti kerimesinin manalarına kısa ve öz bir şekilde temas edelim inşallah. Allah bizler de sizler de muvaffak eylesin, ecirlerimizi bol bol ihsan eylesin, niyetlerimizi salih eylesin değerli kardeşlerim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bu e, ibareye istiâze diyoruz. İstiaze demek kelime olarak sığınmak demek. Sığınmak. Allah'a e, sığınışı e, belirten, talep eden, sığınmayı ifade eden bir keli bir cümle. Eûzu min eşşeytanir recim. Eûzu sığınırım billahi. Allah'a sığınırım. Neden? Mine şeytan, şeytandan. Errecim. Bu da şeytanın sıfatı. Kovulmuş, taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz. Bu bir dua. Bu bir yakarış, bu bir kulluk. Bu bir ibadet. Bu ibadetin özü bu, Allah'a bir beşer olarak ihtiyaçlı olduğumuzun bir ifadesi, bir belirtisi. Bu, e, biraz önce söylemiş olduğum gibi kulluğun özü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, ifade ettiği gibi, اَدُّعَاُ لُبُّ الْعِبَادَةِ Dua, ibadetin özüdür. Hadis-i şerifinde, manasını bulan önemli bir sığınma, önemli bir ibadet, önemli bir kulluk nişanesi, e, acziyet belirtisi ve Allah'ın otoritesini, gücünü, azametini, büyüklüğünü e, tanımanın e, işte kelimelerde e, ve cümlelerde ortaya çıkışı ve böyle bir niyetin e, kalplerde hasıl olan böyle bir niyetin e, kelimelere dökülmüş şekli. E, ve Yüce Rabbimiz e, bu sığınma iş içinde, e, işinde e, bizim sürekli olarak, sürekli olarak hem kovulmuş şeytanın şerrinden, hem şeytanın avanesinden, askerlerinden veya şeytanlaşmış insanların şerrinden, e, bilip e, bilmediğimiz daha birçok e, işte varlığın, yaratığın şerrinden Allah'a sığınmak, sığınmamız gerektiğini ve Allah'a sığındığımızı ifade eden önemli bir ibadet, önemli bir e, zikir, önemli bir kelime. Demek ki burada insanoğlu Allah'a sığınmadan her işini Allah'a havale etmeden gücün, otoritenin, azametin, büyüklüğün sadece ve sadece Yüce Allah'ta olduğunu ve O'nun yaratmış olduğu bütün varlıkların, bütün kulların O'na ihtiyacı olduğunu ifade ediyor ve bu ifadeyi de bir fiil kulların, beşer aleminin, Müslümanların, inananların hayatlarına tatbik etmelerini onlardan istiyor. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim ona gelelim. Buna da kısaca Besmele deniyor İslam fıkında Besmele ne demek? Şimdi onun manasını biraz açalım. Bismillahi, Allah'ın adı ile diyoruz. Allah'ın adı ile. Bismillahi. Er-Rahman, o Allah ki, o Allah ki, onun en büyük sıfatlarından bir tanesi de, Rahman oluşudur. Rahman, oluşu demek, merhametli oluşu demek. Rahmet sahibi, Merhamet sahibi olması demek ve çokça rahmet eden demek, sürekli rahmet eden demek, sürekli e, merhamet eden, sürekli acıyan, sürekli e, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacına, ihtiyacına koşan ve ihtiyaçlarını gideren, e, sürekli sevgi duyan, sürekli şefkat duyan manasına geliyor e, rahman sıfatı. Er Rahim ise aynı kökten gelmek üzere o da merhamet eden, rahmet eden ancak Rahman sıfatından daha özel, daha kuvvetli, daha belirgin, daha özel bir gruba, daha özel bir rahmet etmek manasına gelen bir sıfat. Müfessirler burada diyorlar ki, Allah-u Teala'nın Rahman sıfatı dünyada bütün beşer için, bütün canlılar için e, mâkes bulur. Bütün canlılar için olan rahmeti, merhameti onun Rahman sıfatıyla özetlenebilir. Rahim sıfatı ise Allah'ın özel kullarına, has kullarına ve cennetlik kullarına İyi kullarına, razı olduğu kullarına, inanan ve şirkten uzak durup, bol bol salih amel işleme gayreti içerisinde olan kullarına, ahirette özel bir merhamet, özel bir nimet, özel bir rahmet, özel bir sevgi ve şefkat göstermesi ve bu güzel nimetlerinden onları istifade ettirmesi ve bu nimetlerle onları nimetlendirmesi, manasına gelen daha özel bir rahmeti e, içeren bir kelime, rahim kelimesi. Öyleyse şöyle toptan söylemek gerekirse, Bismillahi rahmani rahim demek şu demektir: Ben Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile işime başlarım. Onun adı ile düşünmeye başlarım, onun adı ile yürümeye başlarım, onun adı ile ibadetime başlarım, onun adı ile konuşmaya başlarım, onun adı ile her türlü ibadeti, her türlü aksiyonu, faaliyeti, her türlü sözü, her türlü niyeti, her türlü hareketi onun adı ile yaparım, onun adını anarak başlarım diyoruz. Allah'ın adının anılması işlerin başında Allah'ın adının anılması ne manaya geliyor diye bir soru soracak olursak kısaca şunları söyleyebiliriz. Allah'ın adının anılması demek, başta da istiazede de olduğu gibi her işin başında, her işe koyuluşta onu bir muğīn olarak yanımıza almak, bir e, işte nasır olarak bir yardım eden olarak yanımıza almak, bir mürşit olarak yanımıza almak, irşat edici olarak yanımıza almak, bir nası bir nasihat edici olarak yanımıza almak, bir va'iz, vaaz edici Olarak onu yanımıza almak, bir Rahman, bir Rahim, rahmet ve merhamet edici, şefkat gösterici olarak onu yanımıza almamız manasına gelmektedir. Yani başka bir ifadeyle, Ya Rabbi ben her işimde seni yanımda istiyorum. Senin onayın olmadan o işi yapmak istemiyorum. O işi yaparken bir hatam olursa beni düzeltmeni istiyorum. O işi yaparken kendi elimden ve tedbirsizliğimden kaynaklanan bir e, sıkıntıya, bir e, zorluğa düşersen elimden tutmanı ve beni o zorluktan kurtarmanı istiyorum. Demektir bu. Bu şu demektir. Allah'ı sürekli olarak bir e, işte korumaya koruma e, vazifesine almak demektir Allah'a vazife verilmez Ancak bu kulun e, Allah'a sığınması ondan rahmet ve merhamet dilemesi manasında bir e, vazifelendirmedir Vazifeyi Allah verir ancak biz e, sadece Allah'ın e, bu inayetini, bu merhametini, bu yardımını ondan niyaz ederiz. Ondan e, bunu dileriz. Bu açıdan e, onu sürekli olarak yanımızda olmasını isteriz allah Teala sürekli olarak yanımızdadır, bizi kontrol eder. Ancak insan zayıf olduğunu, muhtaç olduğunu, Allah'ın rahmetine, merhametine, Allah'ın inayetine, onun gücüne, kudretine, onun muvaffakiyetine ihtiyacı olduğunu, bunlar olmadan herhangi bir işte başarılı olamayacağının e, bilincinde olduğunu, Kalbinde hisseder, hissettiğini de güzel bir ifade ile sünnete uygun bir eda, sünnete uygun bir söz dizimiyle ifade ederse ve bu şekilde hem kalbi hem de lisani olarak e, Allah'a olan ihtiyacını, Allah'a olan fakr zaruretini ifade eder. Ve bunu bizzat kalbinde hissettikten sonra uygun, uygun cümlelerle, adaba uygun cümlelerle zafını muhtaciyetini, fakirliğini Allah'a ifade ederse işte burada bir kulluk görüntüsü ortaya çıkıyor. Burada e, ibadetin özü ortaya çıkıyor. Burada bir beşer ve yaratıcı olan Rab arasında samimiyete, ihlasa, sevgiye, merhamete dayanan bir diyalog ortaya çıkıyor ki bu diyalogun ortaya çıkması Yüce Rabbimizin arzu ettiği bir şeydir. Yüce Rabbimiz bizi yaratırken aramızda bir sevgi olsun, bir merhamet olsun, ee, kullar dilesin, Allah versin, kullar zikretsin, Allah bundan memnuniyet duyarak onları mükafatlandırsın, kullar şükretsin, Allah onların şükrüne binaen onlara olan nimetini artırsın, kullar Rabbim desin, Allah da kulum desin, kullar Rabbim seni seviyorum ve her zaman e, sana ihtiyacım olduğunu, sen e, bana yardım etmezsen, sen beni muvaffak etmezsen, benim için yeryüzünde veya diğer alemde herhangi bir nasip olmayacağını en iyi şekilde biliyor ve fakirliğimi sana arz ediyorum desin, Allah da, evet, sen ki kul olduğunu hatırladın, sen ki seni yarattığımı hatırladın. Sen ki seni rızıklandırdığımı hatırladın. Sen ki seni yoktan var ettiğimi hatırladın. Sen ki seni sevdiğimi hatırladın. Sen ki kul olduğunu hatırladın. Öyleyse bana düşen sana Rab olarak en güzel mükafatları vermektir. Öyleyse bana düşen Rab olarak seni memnun etmektir. Senden razı olduktan sonra seni razı etmektir. İşte e, buradaki e, güzellik, bu diyalog, bu imanın semeresi olan e, diyalogdan e, sonra ortaya çıkıyor. Bu güzel diyaloğun, bu güzel iletişimin bu güzel ilişkinin neticesi böyle güzel meyveler, güzel nimetler olarak ortaya çıkıyor. Yüce Rabbimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok. İnsanların her şeye ihtiyacı var. Yüce Rabbimiz gani, yani her şeyden müstahini, her şeyden zengin, her bakımdan zengin, ve o, onun için herhangi bir fakirlik söz konusu değil, herhangi bir muhtaci, muhtaciyet söz konusu değil. Ancak insanlar fakir, insanlar muhtaç, insanlar Allah olmasa bir hiç, o olmasa, onun yardımı olmasa, onun e, şefkati, merhameti, inayeti e, olmasa, o insanlar bir hiç. Dolayısıyla, Allah'ı unutmayı seçen insanlar hiçliği seçmektedirler. Allah'ı unutmayı seçen insanlar Allah'ı yanlarında bir mu'in olarak, bir rahmet edici olarak, bir şefkat edici olarak, bir sevgi duyucu olarak yanlarında bulamayacaklardır ki bu da mahrumiyetin en zirvesi demek. Mahrumiyetin en kötü sahneleri e, bu olsa gerek. Zilletin, e, acayipliğin, kayboluşun, düşüncesizliğin, tedbirsizliğin, akılsızlığın, ilimsizliğin, irfansızlığın, derin çukurlarında kaybolmak bu olsa gerek. Öyleyse, bu derin çukurlarda mahrumiyetin, Acı sahnelerini oynayan zavallı insanlar kendileri asla iyi yoldayız, doğru yoldayız diye böbürlenmesinler. Mutlaki kulları gördüklerinde onlarla alay ederek onların akılsız olduklarını düşünmek gibi bir ucubete düşmesinler, düşünsünler, düşünsünler. Kendi acziyetlerini anlasınlar. Kendi acziyetlerini anladıklarında Rablerinin kudretine muhtaç olduklarını bir fiil anlayacaklardır. Kendini tanımayan Rabbini tanımaz. Kendi acziyetini bilmeyen Rabbinin kudretine ihtiyaç duyduğunu bilemez. Öyleyse istiaze de, besmele de kulluğun iki kudreti önemli nişanesi. Birinde şeytandan Allah'a sığınmak var. Diğerinde ise Allah'ım seni buldun benden daha ayrılma. Allah'ım sana ihtiyaç e, ihtiyacım olduğunu artık bildim öğrendim benden rahmetini esirgeme demektir. Her ikisinden de mahrumiyet aslında kulluktan mahrumiyettir. İkisinden de mahrumiyet aklın öngörülerinden, aklın o önemli e, tartışılmaz verilerinden mahrum olarak karanlıklar içerisinde kalmak demektir. Öyleyse, dilimizden istiaze eksik olmasın, kalbimizden sığınma eksik olmasın, dilimizden besmele eksik olmasın, Allah'ı anışımız eksik olmasın, Ondan yardım talep edişimiz eksik olmasın. Besmele derken, Allah'ım yapmaya koyulmuş olduğum iş, senin rızana uygunsa beni muvaffak eyle demektir. Besmele çekmek, Allah'ım acziyete düştüğün an sen beni muzaffer kıl, sen, sen bana yardım et, sen kudretinle beni muvaffak kıl demektir. Besmele çeken acziyetinin farkındadır. Besmele çeken yapacağı fiilin, söyleyeceği sözün Allah'ın rızasına uygun olmasını dileyen e, insandır. Dolayısıyla tekrar tekrar ifade etmek gerekirse mümin, şeytanın şerrinden, kovulmuş, taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a Sığınan insandır. Mümin her işinin başına Allahı koyan insandır. Mümin sadece ve sadece Allah Allah'a sığınan ve sadece ve sadece ondan yardım dileyen insandır. Mümin sadece e, Allah'a sığınmanın Tevhidi bir gerçek olduğunu, Tevhidi bir ilke olduğunu bilen insandır. Mü'min Allah'tan gayrısına asla sığınmaz. Kovulmuş şeytanların şerrinden Sadece ve sadece Allah'a sığınılır. Korunmuş şeytanın şerrinden Sadece ve sadece Allah'ım yanımda ol, Deme manasına gelen Bismillahirrahmanirrahim kelimesini kalpte hissederek, dilde de bunu, kalbin hissiyatını kelimelere dökerek gerçekleştirmekle e, mümkün mümkündür, mümin olmak. Öyleyse her ikisinde yeniden söylüyorum, tevhidin önemli ilkeleri var. Tevhid, birlemeyi gerektirir. Sığınmada, sadece Allah'a sığınmayı gerektirir. Tevhidi olmak, muvahhid olmak, muvahhid bir mümin olmak, tevhide bağlı, Allah'ın birliğine bağlı bir mümin olmak, sadece ve sadece Allah'a sığınmayı gerektirir. Sadece ve sadece, onun inayetine, onun yardımına, onun kudretine ihtiyacı olduğunu e, arz etmek de mümkündür. Tevhidi bir mümin olmak, muahet bir mümin olmak ancak besmeleyle mümkündür. Çünkü besmelede Rahman ve Rahim olan Allah'ın onayıyla, izniyle, ismiyle Rızasıyla, emriyle, nehyiyle yola koyuldum demenin manası vardır. Hissiyatı vardır, inancı vardır, özlemi vardır, dileği vardır, gaye ve hedefi vardır. İşte mümin o kişidir ki, Allah'ın senin emrinle başlıyorum. Senin emrine uygun bir iş yapmak istiyorum. Allah'ım senin inayetinle ancak başarabileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla senin inayetini arz istiyorum, diliyorum, niyaz ediyorum e, demek ile muvahhid bir mümin olmabilir. Sadece ve sadece, bütün tehlikelerde, Görünür görünmez bütün tehlikelerden, şeytanın ve onun ordusunun tehlikelerinden, şeytanın insden ve cinden olan e, ordusunun neferlerinin tehlikelerinden, cinlerin, iblisin zürriyetinin şerrinden, sadece ve sadece Allah'a sığınmak ile muvahhit bir mümin olunabilir. Öyleyse, değerli kardeşlerim, tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü gerçekten çok önemli, istiazede tevhid var. İstiazede tevhidin özü var. İstihaze muvahhit bir mümin olmanın en önemli görüntüsü, en önemli zarureti gereği. O yüzden, ya filan beni kurtar, ya falan şeyh, sana sığınıyorum, insanların şerrinden sana sığınıyorum gibi küfrün en büyüğü olarak önümüze çıkan bir takım yanlışlardan uzak durmak var istiazede. İstiazenin sadece ve sadece Allah'a olacağı gerçeği var bu kelimede. O yüzden bütün akıl sahipleri, bütün... E, e, tevhidi inanca sahip olduğunu iddia eden müminler Bilin ki sizler, bizler, bütün müminler Sığınmayı Allah'tan gayrısına yaptığında Veya Allah'a sığındığı halde bir başkasına da sığındığı zaman Tevhidi ilkelerin dışına çıkmış olur Allah'ın rızasının dışına çıkmış olur Allah'ın yanında güç, kudret sahibi başka ilahlar edinmiş olur ve bu şekilde küfre girer. Şirkin büyüğü insanı küfre düşürür. Sadece ve sadece mu'in olarak, sadece ve sadece sığınak olarak Allah'ı görmeyen bir mü'min muvahhid değildir, şirke düşmüştür. Dolayısıyla küfre kadar giden bir yolun içerisine girmiştir. Allah'ı inkar etmediği halde Allah'ı inkar etmediği halde onun gücünden azametinden herhangi bir şeyi azaltmadığı halde o ki onun gücüne, kudretine yakın güçler, kudretler, insanlar, cinler veya canlı cansız varlıklar tayin eder addeder ve e, onlara inanır, onların da Allah'ın tasarrufuna benzer veya onun tasarruflarına yakın bir şekilde tasarruflar içerisinde olacaklarını, mutasarruf olduklarını düşünürse o muvahhid değildir, tevhid ehli değildir, salih bir mümin değildir, o maalesef müşrik olmuştur. Allah'a ortak koşmuştur, Allah'a başkalarını ortak görmüştür, şerik olarak görmüştür. Halbuki Allah, her türlü şirketten, her türlü şeriklikten, beridir, uzaktır. Hem istiazede Allah'ın tevhidi var, hem de besmelede Allah'ın tevhidi var. Sizler, eğer işe koyulurken Bismillahirrahmanirrahim yerine eğer ya şeyhim seni anarak işe koyuluyorum diye işe başlarsanız müşrik olursunuz. Şirkin büyüğüyle müşrik olursunuz. Bazı insanlar maalesef yerden kalkarken ya şeyhim deyip kalkıyorlar. Yani ya şeyh'im kalkıyorum, işe koyuldum. Yani bismillah diyeceği yerde bismi şeyh diye başlıyor. Şeyh'im senin adınla başlarım yürümeme. Bak şimdi kalktım, yola çıkacağım. Evime gideceğim veya şu tarlaya gideceğim veya okula gideceğim veya şuna gideceğim, buna gideceğim. Senin adınla kalkıyorum. Bismi şeyh demektedir. Ya bu ne kadar büyük bir yanlıştır. Ben yakın arkadaşlarımdan da gördüm. Kalkarken ot oturduğu yerden kalkarken "Ya Şeyh'im" diye kalkar. Yani "Bismi Şeyh, Bismillah" diyeceği yerde "Bismi Şeyh" der. Bu da şirktir. Ya ne kadar akıllı, ne kadar ilimli insanlar var bu hataları yapan. Ama değerli kardeşlerim, eğer bir insan ne kadar ilim sahibi olursa olsun, eğer e, sürekli batıl bir çevre içerisinde yaşarsa, o batıl çevre içerisinde hayatına idame ederse, ta ilim hayatına yine o çevre içerisinde idame ederse, ilmini onlardan tahsil ederse, başka mercilere, kaynaklara müracaat etmez ise, başka çiçeklerden, başka ulemadan bal almaz ise, Tek taraflı yetişirse at gözlüğü takmış gibi olur ve batıl dünyayı hak dünya olarak zanneder. Akvaryumdaki bir balık gibi dünyayı kendi o büyük okyanusları hayal ettiği büyük okyanusu o akvaryumun içerisinde zanneder ve e, dünyanın dünyasının olması gereken e, o büyük denizlerin o akvaryum suyundan ibaret olduğunu zanneder. Kuşlarda kafesteki kuşlar da öyle. E şimdi bu, bu tür kardeşlerimize merhamet, şefkat, sevgi ile yaklaşmak suretiyle onların içerisinde bulmuş olduğu bu e, acziyetin acziyetten onları kurtarmak için, Allah'ın izniyle onlara bir imdat ipi atmak, yine Allah'ın muvaffaketiyle onlara bir kurtuluş eli uzatmak, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın tevhidi ilkelerine onları çekmek, Allah'ın izniyle böyle bir şeye vesile olmak, e, hepimizin en büyük, en güzel arzusu olması lazım. Ve bunu yaparken ilim, hikmet içerisinde olmamız lazım. Sevgi ve merhamet içerisinde olmamız lazım. Evet. Ee, hiçbir zaman davetimizde merhameti, şefkati bir tarafa atmayalım. Çünkü bizler de bizler de ee, hayatımızın belli dönemlerinde at gözlükleri takıyorduk. Bizler de yanlışlar içerisindeydik. Bizler de bize takdim edilen o dini, dinin özü ve gerçeği sanıyorduk. Bizler de birçok muvahhide e, yani yakışıksız ifadelerle onları itham ediyor, böyle bir garabeti yaşıyorduk. Allah'ın kendine rahmet etmiş olduğu insanlar, aynı rahmeti kendilerine, bazı gerçekler henüz takdim edilmemiş, o fırsatlar kendilerine verilmemiş insanlara o rahmeti göstermesi lazım. Ben kurtuldum, gerisi mahvolursa olsun diye bir enaniyet içerisinde, bir bencillik içerisinde olmak, muvahhid, merhamet sahibi bir mü'mine, yakışan bir durum değildir. Öyleyse, tevhid ehli olduğunu iddia ettiği halde, insanları basit günahlarından dolayı tekfir eden insanlar, maalesef insanların küfre girmesinden, şirke girmesinden adeta zevk duyan enaniyet sahibi insanlardır. Hiç unutulmamalıdır ki bu tür insanlar Allah'ın rahmet, merhamet e, sıfatlarının kendilerinde çok az bir derecede olsa tecelli etmediği insanlardır. Bencil, bencillik içerisinde olmak kesinlikle muvahhitliğe yakışmaz. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarını düşünerek her insan insanlara karşı merhametli olmak durumundadır. Çünkü yeryüzündeki insanlara merhamet etmeyen, etmeyene Allahu Teala merhamet etmeyecektir. Merhamet ed ed edelim ki Allah da bize merhamet etsin. Bizler af edelim ki Allah da bizi affetsin. Bizler e, insanlara hakkı hakikati anlatma konusunda vesile olalım ki Allah da bizim ona gitmemiz konusunda bize bazı vesileler göndersin. Ve kalbimize hakkı, hakikati e, ihsan eylesin. Şimdi e, bu besmele Euzü Besmele ile ilgili bu girişten sonra şöyle bakıyorum kaç dakika olmuş? 33 dakika olmuş. tabii ki bir saat en fazla bir saat olur herhalde. Bu bir saat içerisinde Fatiha suresinin diğer ayeti kerimelerine değinmek istiyoruz. Allah nasip ederse. Tabi ki e, gerek istiaze, gerek besmeleyi ne kadar açıklasak bu yeterli değildir. Biz şimdilik Allah'ın aklımızı açtığı nispette, hatırımıza, aklımıza, e, zikrimize, getirdiği nispette bir şeyler söylemeye çalıştık. E, bundan sonra da inşallah-u Teala açıklamalarımıza, sözlerimize, ee, devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili ben e, şimdiye kadar belki defalarca istiaze konusunda, besmele konusunda e, dersler verdik kardeşlerimize. Ve her defasında kendim birçok şey öğrendim. E, her defasında yeni şeyleri söylemeyi Rabbimiz nasip eyledi. Ve bu söylemiş olduğumuz şeylerden ilk önce inanın kendimiz istifade ediyoruz. Adeta kendi kendimizin de hocası oluyoruz. Ağzımızdan çıkan şeyler sanki bizden çıkmıyor. Sanki Allah-u Teala'nın inayeti, yardımı o açıklamalarımızda kendisini gösteriyor. Bizi Allah yarattı, aklımızı Allah yarattı, gönlümüzü ilme açacak olan da Allah'tır. Bizi hakkı hakikati söyletecek olan da Allah'tır. Kalbimize hakkı hakikati ilham edecek olan da Allah'tır. Hak eğer ağzımızdan çıkıyorsa, bilelim ki o Allah'tandır. Batıl ağzımızdan çıkıyorsa, yanlış bir şey ağzımızdan çıkıyorsa, bilelim ki o bizim acziyetimizden, bizim zafiyetimizden, bizim cehaletimizden kaynaklanmaktadır. O hem bizden, hem de şeytanın vesvesesindendir. Bunu e, idrak etmek durumundayız değerli müminler, değerli kardeşlerim. Öyleyse sizler ve bizler e, hiçbir zaman ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, ben şu dersi verdim, bu dersi verdim, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum şeklinde e, cümleler kurmaktan uzak olmamız lazım. Ben de şu hayır var, bu hayır var, şu bilgi var, bu bilgi var, şu irşat var, şu mürşitlik var, ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi övünç dolu, beğenmişlik dolu kelimelerden, sözlerden müminler olarak uzak olmamız lazım. Ve bilmemiz lazım ki bizdeki bütün hayırlar Allah'ın bize bahşıdır. Bizdeki bütün güzel hasletler, Allah'ın bize vergisidir. Bizdeki bütün kötü hasletler bizim eksikliğimizden, cehaletimizden, gayretsizliğimizden, tedbirsizliğimizden, ilimsizliğimizden kaynaklanan bir takım kötü görüntülerdir. Bunun farkında olmamız lazım. Öyleyse bu noktada duamızı yapalım. Yüce Rabbimiz öncelikle bizleri tevhid ehlinden eylesin. Müce Rabbimiz, daha sonra bizi ihlas içerisinde kendisine yalvaran, yakaran, kulluk eden kullarından olmayı nasip eylesin. Ve bizleri her türlü hakikatte, hakta muvaffak eylesin, şerden uzak eylesin. Niyetlerimizi salih eylesin değerli müminler, değerli kardeşlerim. Böbürlenmek yok bilmişlik taslamak yok ihlâsçızlık yok bir işi yapıyor isek sadece ve sadece onu Allah rızası için yapmamız lazım Allah rızası için olmayan iş bedava iştir zararlı iştir zarar getirir kar getirmez Allah için yaptığın zaman en büyük ücrete o işi yapıyorsun demektir Çünkü hiçbir beşerin verecek olduğu ücret, öv, övme, alkışlama, şanı, şerefi yüceltme e, manasında e, övgüler dizme gibi şeyler, Allah'ın beğenisini, rızasını, e, övmesini e, kazanmak gibi asla olmayacaktır, olamaz. En büyük şey, övünç, en büyük kazanç, e, kazanç e, Allah'ın rızasını e, kazanmaktır. Ve insan oğlu bütün fiilinde, bütün fiillerinde, sözlerinde Allah'ın rızasını kazanma duygusu, düşüncesi niyetiyle hareket ederse, onun muvaffak olması muhakkaktır. Ama sırf... Allah için hareket edecek. Yüce Rabbimiz o yüzden söylüyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْ دِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizde gayretkeş olanlar, bizim yolumuzda gayretkeş olanlar, bizim yolumuzu bulmak isteyenler, bize gelmek isteyenler, bize kavuşmak isteyenler, Sözlerinin rızamızda isabet bulmasını isteyenler, Fiillerinin rızamızda isabet bulmasını isteyenler, Kalplerinin vuslapta isabet bulmasını isteyenler, Kulluklarının tevhitte isabet bulmasını isteyenler, Niyetlerinin ihlasta isabet bulmasını isteyenler, muhakkak ki Allah'ın rızasını arayacaklar, muhakkak ki O'nun yolunu arayacaklar, muhakkak ki eksiksiz bir şekilde bu düşüncesini, gayesini, amacını gerçekleştirmek için gayret keş olacaklar ve onların gayretini gören gayretlerine nazar eden yüce Rabbimiz onları muvaffak eyleyecektir. Alladine <gülüyor> cahadû fînâ lenehdîyennahum subulena. bize gelmek için gayret gösterenler, çalışanlar, niyet arz edenler, numayiş arz edenler Korkmayın, korkmayın, muhakkak surette doğru bize gelen yolları size göstereceğiz. Bize gelen yolları size göstereceğiz. Allah'ın sözü var, Allah'ın garantisi var. Bize düşen tek şey gayretkeş olmak. İhlaslı olmayı talep etmek, çalışkan olmayı talep etmek, İzzetli ve şerefli bir mümin olarak Allah'ın yolunda alnı ak, başı dik, göğsü ileride, cennet kokusu burnunda, gözlerinde cennetin sarayları, kalbinde Allah'ın sevgisini arzu eden bir eda ve şekil içerisinde, bir sıfat içerisinde Allah'a doğru Yürümek, O'na doğru ilerlemek, O'na doğru koşmak, muhakkak surette e, O'nun bizi muvaffak edeceği, e, O'nun bize yardım edeceği, O'nun bize bütün kendisine giden yolları göstereceği bir takım vesilelerin önümüzde kolay bir şekilde dizilmesi manasına gel, e, geliyor gel, e, gelecektir. O yüzden e, ifade etmeye çalışmış olduğumuz şey değerli kardeşlerim ihlaslı olmak, niyetlerde salih olmak, gayrette ihlaslı olmak ve her fiiliyatta her sözde Allah'ın rızasını aramış olmak. Peki, nasıl olursa, nasıl olursa insanlar ihlası kaybederler. Nasıl yaparsalar insanlar Allah'ın rahmetinden uzaklaşırlar. Nasıl olursa insanlara Allah sübüllerini, Yollarını, kendisine giden yolları göstermez. İnsan hangi hatayı yaparsa bu olmaz. Değerli kardeşlerim, toplumda, bazen biz de yaparız, Allah hepimizi korusun. Toplumda bazı insanlar vitrine, sahneye oynarlar. Niyetleri şöhret olmaktır. İnsanlar tarafından övülmektir o insanların Allah katında bir nasip bulmaları söz konusu değildir. O insanların Allah'ın yolunu sağlıklı bir şekilde bulmaları ve o yolda ihlaslı bir şekilde devam etmeleri ve devam etmiş oldukları bu yolda karşılığını Allah'tan beklemeleri söz konusu değildir. Ancak bu insanlar bir taraftan insanların gönlünü yapıp onların beğenisini kazanma arzusunda olmakla birlikte diğer taraftan da Allah'tan da en güzel hediyeleri, en güzel nasipleri, en güzel nimetleri alacaklarını düşünürler. Bu ileri zekalı, ileri zekalı olduklarını, keskin zekalı olduklarını düşünen bu kardeşlerimizi uyarıyorum. Önce kendi nefsimi uyarıyorum, daha sonra bu kardeşlerimi uyarıyorum. Televizyon, programlarına, ekranlarına çıkıp da insanların beğenisini kazanmak için yalan yanlış fetvalar veren, sadece insanları cennete müjdelemek suretiyle çok güzel bir hoca ağzından bal akıyor, müjdeci, hikmet sahibi, irfan sahibi korkutmadan, incitmeden konuşuyor, ağzından bal akıyor dedirtircesine, böyle bir kavli insanlara, seyircilere dedirtmek gayreti ve niyetiyle, böyle hakkı, hakikati örterek, Allah'ın aziz olduğunu, züntikam olduğunu bir yerde söylemeyerek, o konuları öteleyerek, göz ardı ederek, insanların beğenisini kazanmak, rentik sağlamak, insanların gözünde ağzından bal akan hoca olmak niyetiyle yola çıkan kardeşlerimize buradan sesleniyorum. Ve diyorum ki, lütfen düştünüze el, lütfen amellerinizi Allah rızası için yapın. Lütfen alkış beklemeyin, lütfen retik beklemeyin, lütfen ağzından bal akan hocalar olmak için hakkı hakikati gizlemeyin. Bilin ki ey alim kardeşlerin, ey davetçi kardeşlerin, ey ilim sahibi kardeşlerin, bilin ki şeytan bizler içinde var, sizler içinde var. Şeytan bizleri de sizleri de kandırabilir, şeytan bize bu kapıdan yaklaşıp bizi bu yönden mağlup edebilir. İnsanların beğenisini kazanmak niyetiyle yola çıkarsanız niyetiniz ihlaslı değildir. Allah rızası orada yoktur veya Allah rızası ikincil bir dereceye düşmüştür ki Allah'ın rızası ikincil bir dereceye asla düşürülemez. Bu reva değildir. Bu bizim yapacak olduğumuz bir e, iş değildir değerli kardeşlerim. Öyleyse lütfen ne olur? Kur'an'ın menheciyle insanlara yaklaşalım. Peygamberin menheciyle insanlara yaklaşalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davetinin ilk gününde Ebu Kubeistana çıkarak Ey Kureyşliler, ey Kureyşliler, ey Abdümenafoğulları, efendim, Abdüdar, e, filanca filanca kavimler, aşiretler, ey Mekke ehli, gelin size önemli bir tehlikeyi arz edeceğim, önemli bir tehlikeyi size söyleyeceğim. Davetinin ilk gününde bunu söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, İnne beyne yaday azabun şadid İki elimin arasında çok çetin bir azap var biliyor musunuz diyor. Yani size takdim edecek olduğum daveti kabul ederseniz kurtulursunuz. Reddederseniz bilin ki çetin bir azaba düşersiniz. Onları azapla tehdit ediyor. Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de Önce rahmetine davet ediyor, sonra azabıyla tehdit ediyor. Bu ikilem, bu ikili anlatış, bu ikili söylem birbirini her yerde takip ediyor. Ve her nerede cennet arz edildiyse cehennemde bir tehdit olarak söyleniyor, arz ediliyor. Ama bizler bugün insanların beğenisini kazanmak için, ağzından bal akan hocalar olabilmek için, sürekli cehenneme sokup çıkartan bir e, efendim bir sıfatı, insanlar bize yakıştırmasınlar diye, insanlardan beğeni kazanalım, alkış alalım diye, hepimiz, efendim, mürciye olduk. Hepimiz, Efendim, Allah'ın e, azabını unuttuk, unutturduk insanlara. Devamlı cenneti anlattık. Devamlı Allah aşkını, Allah sevgisini anlattık. Asla insanlara <gülüyor> cehennemin azabının şiddetini anlatmadık. Sürekli Allah kulunu sever, Allah sevdiği kula azap etmez. Niye etsin ki? şekilde, şeklinde insanlara yaklaştık. Başı açık, eteği kısa bir bayan kardeşimizi gördüğümüzde, Allah sana merhamet etsin. Sen böyle yapmakla bu güzel bedenini ateşe atmış olursun ve orada canın yanar Neden böyle yapıyorsun? Sen Allah'ın Ayetlerini, emirlerini duymadın mı? Nur Suresi 31, Ahzab 59 Hiç duymadın mı Allah'ın emirlerini? Ey Allah'ın kulu! Ey Allah'ın kendisine bu güzellikleri ihsan ettiği kul! Bu nimetleri Allahu Teala sana isyan edesin diye vermedi. Bu nimetlerle, bu bedenle, bu güzelliklerle cehennemde kendini yakasın diye seni yaratmadı aklını başına al, böyle yapma şeklinde bir davetimiz olmadı. Ne oldu? Olsun olsun, kalbinde iman olsun, gönlünde Allah sevgisi olsun, açık olsun, saçı saçık olsun, o önemli değil. Zaten örtülmek teferruattır. Önemli bir şey değildir. Kalbinde Allah aşkı olsa yeter. Ha yani sen Allah'ın huzuruna geçtiğin zaman e, şu e, başörtünü tak, Uzun da bir elbise giy, namazını kıl, ondan sonra başını açabilirsin diyecek kadar vicdansız hale geldik. Vurdum duymaz hale geldik, çelişkili bir e, mümin davetçi olu verdik ve bizim bu ucubetimiz insanların dini yaşantısına, dini algılamasına yansımış durumda. Bugün bakıyorsunuz reklamlarda namaz elbisesi diye bir elbise uydurulmuş e, bayanlar efendim bir yerde sekreter bir karış etek giymiş başı açık bağırı açık ama çanta ezan vakti olduğu zaman çantasından bir a, fistan bir çıkartıyor e, onu kafasından aşağı geçiriyor namazını eda ediyor namaz bittikten sonra tekrar çıkartıyor masasına oturuyor etek bir karış baş açık bağır açık ve bunu gören bir davetçi, bir alim, senin bu halin nice, sen kimi kandırıyorsun, kimi Allah'ın huzurunda örtündüğünde patronun huzurunda bacak numayişi yapıyorsun, bu ne büyük çelişki, sen nasıl Müslümansın demiyoruz, ne diyoruz, bak ne güzel Müslüman, bak namazını kıldı, bir de Efendim çantasından bir örtü çıkardı, namaz esnasında da örtündü. Aferin be, ne güzel be, maşallah dedik. Ya böyle değil. İnsanları kandırıyoruz ey davetçiler, ey hocalar, ey bu ümmetin mesuliyetini boynunda taşıyan insanlar. Ey bizler, ey sizler, lütfen böyle bir şey yok ya, böyle bir anlayış yok. Böyle bir din yok, böyle bir çelişkili durum yok. Allahu Teala bizi yarattı, başımızı da biliyor, saçımızı da biliyor, bacağımızı da biliyor. İnsanlara bunları göstermememiz esastır. Yoksa Allahu Teala için örtü söz konusu değil. Allahu Teala örtünün gerisinden de bizi görüyor. Allah'tan utanacaksın ama patronundan utanmayacaksın. Allah'ım saçımı görme diyeceksin. Ama insanlara görün bakın ne kadar güzel saçım var. Daha dün kuaföre gittim, şöyle şu kaliteli boyayla boyadım, şöyle bir efendim fön çektirdim, şöyle bir makyaj yaptım. Bakın Allah ne güzellikler yaratmış, beni görün diye nümayiş eden bayan kardeşlerimizin bu ucubetini, bu acayipliğini görmezden geliyoruz, nasihat etmiyoruz. Bu çelişkiyi onlara ifade etmiyoruz. Bunlar çok büyük yanlışlar. Böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Bu konularda bundan sonra da bunları dile getireceğiz. Ve inşallah bu söylemlerimiz kardeşlerimizin de teklifi, daveti ve tavsiyeleri doğrultusunda İnternette de bir e, video olarak konacak. İnşallah başka kardeşlerimizde bu sözlerimizden e, eğer bir şeyler nasiplenecekseler, nasiplenecekler. Önemli olan hüccetin kâim olmasıdır. Önemli olan son nefes çıkmadan insan bulunduğu durumda konumda neyse, hakkı hakikati en güzel şekilde ifade edebilmesidir. E, ve bunu yaparken sadece Allah'tan korkmasıdır. Ve sadece ondan rahmet dilemesidir ve sadece e, onun rızasına uygun hareket etme e, gayretinde olmasıdır. Tekrar söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Ait olduğu cemaatin büyüklerinden aferin almak, ait olduğu cemaatin fertleri tarafından takip edilmek, tıklanmak için ekranların karşısına geçip de, Efendim, İnsanların hoşuna girecek ama Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir takım laflar eden sözüm ona hocalarınızı uyarıyorum. Allah'tan korkun. Allah rızası için konuşun. İnsanları memnun etmek için değil, insanları var eden yüce Rabbini, Rabbimizi memnun etmek, razı etmek için konuşalım. Ve bunu elimizden geldiği kadar yapalım. İnsanları memnun etmek bize bir şey kazandırmaz. Dünyayı kazandırabilir ama ahireti kazandırmaz. Biz biliyoruz ki dinini, ilmini, mevkisini, makamını, dünyalık bir takım daha yüksek mevkiler, makamlar, daha yüksek şöhretler elde etmek için bir vesile olarak gören ilim sahibi insanlarımız var. Onlara sesleniyorum, başta kendime sesleniyorum. Biliniz ki, bilelim ki bu ilim aleyhimizde şahitlik yapacak. Biliniz ki, bilelim ki bu ilim bizi öldüren kurşunlardır. Bizi yakacak olan ateştir. Rabbimizin kazabını bize getirecek olan e, önemli bir e, vesile, önemli bir konum olma durumundadır. Evet, değerli kardeşlerim, şimdi biz Fatiha suresine geçeceğiz diyoruz ama hala geçemedik ve 58 dakika oldu. Neyse, bugün de bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde Fatiha suresine geçebiliriz. Ben burada kesmek istiyorum. Tabii sizlerin de uzun bir müddet ee, dikkatlerini dikkatlerinizi buraya e, topladık celb ettik ee, o yüzden daha fazla sabrınızı zorlamak istemiyorum doğrusu ee, şimdi soru cevap bölümüne geçelim mi kısa bir şekilde evet soru cevap bölümüne geçelim diyorum Allah cümlemizden sizlerden ve bizlerden razı olsun ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين